Merhaba ben Mavi. Ben Selen. Bir pazartesi akşamı bu soğuk günde söz küçüğünle tekrar hep beraber sizlerleyiz. Ee, aslında bugünün programı oldukça güncel içimizden ve özellikle biz ön yargıları kırmak isteyen, biz gençleri çok ilgilendiren bir konu. Bu programı aslında engeller gününde, dünya engeller gününde yapmayı çok isterdik ama olmadı. Neyse önemli değil çünkü biz bizim için her gün çocuk hakları ile ilgili program yapabiliriz sonuçta. Evet, bir, e, şimdi konuklarımızı tanıtalım aslında. Konuklarımız e, Best Bodies Türkiye projesinde e, proje koordinatörü Sercan Duygan var. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, bir de aslında e, bir e, engelli arkadaşımız ve onun bodisi yanımızda. E, i̇simleri de e, Doruk ve Emre. Hoş geldiniz siz de. Hoş geldiniz. <gülüyor> Emre biraz heyecanlı galiba. <gülüyor> Önce Sercan Bey'le başlayalım. Bir de biraz bu projeden bahseder misiniz kısaca? Kuruluşunu Hı. vesaire? Tekrar izleyicilere selamlar pazarsı akşamı için. Ee, evet, Best Buddies Turkey 1989 yılında 23 yıl önce Amerika'da kuruldu. Kurucusu Anthony Kennedy Shriver e, California eyaletin e, California şehrinde bunu kuruyor. Ve e, ilk kurduğunda e, zihinsel engellilere arkadaş bulalım ve bu arkadaşlar da zihinsel engellerde gönüllü olsunlar diye başlıyor. Evet, 23 yıllık bir proje. Tamam. Peki, biraz e, biraz gidişatından bahsedelim. Nereler oluyor o projede? Proje e, proje aslında şöyle bir özelliği var. Bir zihinsel ve gelişim engelli ile bu engeli olmayan arkadaşı eee buddy yani arkadaş yapıyor. Buna en iyi arkadaşlar diyorlar. İlk yaptıkları bu zihinsel ve gelişim engelli bireyleri gönüllü olarak projeye davet etmek. Yani burada aslında engeliniz olsa da olmasa da siz birer gönüllüsünüz. Ve herkes gönüllü olarak aynı başvuru süreçlerini yaşıyor. Aynı şekilde herkesle görüşülüyor. Ve bu görüşmelerin sonunda dört ana kriter üzerinden yani bunlar yaş grupları ondan sonra oturdukları yer ilgi alanları e, ve kısmen cinsiyetlerine göre en uygun olabilecek arkadaşı biz eşleştiriyoruz. Çalışma böyle işliyor. Bu e, eşleştirmenin e, tabii özünde bir arkadaş çalışması var ama Best Buddies'in orijinalinde yedi tane programı var. Bu yedi tane programın dört e, tanesi arkadaşlıkla ilgili. E, bu dört tane üç tanesi okullarda yapılan çalışma. Bu ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde Best Body programını işleterek oradaki öğrencilerin gönüllü olmasını ve dışarıdan bizim kurumları bularak diğer engelli öğrencileri onlarla eşleştirmemizi kapsıyor. Dördüncü proje Vatandaşlık Programı. Buna herkes başvurabiliyor. Siz de bir vatandaş olarak Best Body Türkiye başvurduğunuzda sizinle de görüşme yapıyoruz. Ve bu görüşmenin sonucunda bir eşleştirebilecek karşınızda arkadaşınız varsa eşleştirme yapıyoruz. Bu vatandaşlık programı kurumsal şirketleri de ilgilendiriyor. Zira bir kurumsal şirket diyor ki bizim gönüllü ağımız var. Ondan sonra o ağ çerçevesinde geliyorlar bize başvuruyorlar. Eşleştirme oluyor. Son üç tanesi de e, isterseniz biraz sonraya kalsın. Bu zaten yeterince detaylı oldu. Tamam o zaman Emre ve Kıvanç'a dönelim. Bir, Emre önce sen başla. Kendini tanıtmak ister misin bize? Ben Emre. Ee, <güler> <gülüyor> Memnun olduk Emre. Emre. <güler> ne zaman tanıştın e, Kıvanç'la? Cuma. E daha yeni aslında. Aslında çok yeni evet. başlanmış program. Evet. Peki Kıvanç sen bize biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben Kıvanç, Yıldız Teknik Üniversitesi Çekmece Kulübü'nde başlatıp projeyi oradan oradan katılıyorum. Bu şekilde geçtiğimiz hafta Pazar günü. Bu eşleştirmeye yaptık. Aslında daha çok yeni bir hafta bile olmamış. Hmm, bir hafta yani. bile olmadı. İkinci görüşmeniz bir de Evet, abi. ikinci görüşmemiz fırsatımız olmadı maalesef. <gülüyor> Peki nasıl gidiyor hani ilk görüşmeden neler oldu, neler hissettiniz ilk karşılaştığınızda biraz bunlardan bahsederseniz. Bu ilk karşılaşma anı bizim e, ikinci gördüğüm karşılaşma anıydı. E, i̇lkini Düşler Akademisi'nde Eğbolu Koleji ile yapılan da görmüştüm. İkinci olarak bizim okulda yapan ilk üniversite programını başlatırken bizim okuldaydı. Hem bu proje yapılırken dahil olduğum için de ayrı bir duygu yaşadım yapımında. Hı hı. Ee, onun dışında görüşme anında açıkçası çok duygulu anlar ama mutlu oluyorsunuz. Yani bir mutlu bir şey var yani mutluluk anı o. Yani düşünüyorsunuz acaba kim benim badim olacak, kimle en iyi arkadaş olacağız. Emre de aynı düşünüyordur herhalde. Sen nasıl hissediyorsun Emre? Mutlu ee, musun? Mutlu. Sen ilk gün heyecanlı mıydın çok? Ben seni biliyorum. Böyle gözlerim fıldır fıldır dönüyor. Evet. <gülüyor> peki ne evet. hissettin Kıvanç'ı gördüğünde? İlk tanışmanızda. Bir... Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki ilk gün e, herhalde birlikte bir şeyler yaptınız. Ee, evet okulumuzda e, ilk karşılaşma anından sonra pasta kesildi. Aynı şekilde toplu fotoğraflar çekildi. İlk görüşümüzden Gürgen'in sunuculuğunda gerçekleşmişti. Yalnız Senkümen'si oturum sonunda. Sonrasında pasta kesme oluşuyor. Birlikteydik. Sohbet ettik. O şekilde gün sonlandı. Bir sonraki görüşme için neler yapalım diye konuştuk. Fikirler oluşturduk kafamızda. Burada isterseniz bir bilgi vereyim. E, proje eşleştirme olduğunda e, aslında projenin ilk defa body'lerin karşı karşıya geldikleri bir an. Ama bu o an başlamıyor. Biz iki ay öncesinden Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü ile onlar talip oldular okullarında bunu başlatmak üzere. Onlarla Best Buddies Turkey olarak görüşmelere başladık. Ee, görüşmelerin akabinde gönüllü başvurularını aldık okuldan. Hı hı. Buna paralel olarak da Dost Yaşam Vakfı e, bu vakıftaki öğrencileri e, projenin içerisine dahil etmek üzere yani en, zihinsel engel grubu dahil etmek üzere Dost Yaşam Vakfı ile görüşüldü eş zamanlı olarak. Dolayısıyla oradan da Engelli bireylerin başvurularını aileleriyle birlikte aldık. Ee, sonra hem öğrencilerle, Yıldız Tekin Üniversitesi öğrencilerle ayrı bir gün tek tek görüştük. Dost yaşamdaki öğrencilerle ve aileleriyle tek tek görüştük. Sonra e, Best Buddies Turkey ekibi olarak bir araya geldik. Kim kiminle eşleşebilir? Biraz bahsettiğim hı hı. oturdukları yer, ilgi alanları, e, yaş grubu ve kısmen cinsiyet tercihlerine göre... Bu eşleştirmeyi yaptık. Bu eşleştirmeyi yapıldı ama kimse bilmiyordu tabii bu eşleştirmeleri. Bir gün tertip ediliyor. O tertip edilen gün de geçen 8 Ocak, Pazar günüydü. Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi bize auditorium salonunu sağladı. Orada Gürgen Özde bu gecenin, bugünün sunuculuğunu yaptı eşleştirmeyi anons ederken. Dolayısıyla gelen badiler ilk defa orada karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmadan sonra ise şöyle gelişiyor program. Okullarda öğretim yılı sonuna kadar sürüyor. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Ocak ayında başladık. Haziran'ın sonunda bitecek. Ee, Doruk biraz evvel, e, şeyden bahsetti. Eyboğlu Koleji'nde Eyboğlu Koleji'nde de aynı şekilde Haziran ayının sonunda bitecek. Programlar akademik yıl süresince sürüyor okullarda. Bu süreç zarfında üç şey istiyoruz biz gönüllerden. Bir programı bu süresiz zarfında takip etmeleri. Yani Haziran'a kadar gönüllü olacaklar. İki ayda iki kere yüz yüze görüşmeleri ve bir aktivite yapmaları. İşte bu yüzle görüşüp aktiviteten kasıt dışarıya çıkabilir birlikte bir yere gidebilirler yürüyüş yapabilirler ya da böyle bugün olduğu gibi radyo programına gelebilirler <gülüyor> böyle bir çerçevede bir aktivite yapmalar ayda en az iki kere bir de haftada bir kere telefon, SMS, kısa mesaj yani kısa mesaj ve sosyal medya vasıtasıyla iletişim kurmalarını istiyoruz yani gönüllü bireylerden bu üç tane beklentimiz var eşleştirme yapıldıktan sonra şimdi Doruk Kıvanç'la Emre bu süreci yaşıyorlar. Bu sürecin de birinci haftasındalar. Peki. Benim için bu projeyi ilk duyduğumda en ilginç kısmı ön yargıları kırmak kısmı olmuştu. Her zaman her birlikte gidilen yerlere bir e, zihinsel engelli bir arkadaşımla gitmek gerçekten toplumda bence çok büyük değişimlere sebep olacaktı. O yüzden önce e, Kıvancı şunu sormak istiyorum. Nasıl bir tepki aldın dışarıdan, arkadaşlarından, ailenden? Ee, ...herkes destekledi bunu... ...yani böyle bir şeyden haberdar değildi birçok insan... ...ama bundan haberdar olunca... ...hepsi katılmak istediler... ...hatta birçoğu auditoriumda... ...bu eşleştirme anından sonra da nasıl katılabiliriz diye soranlar oldu... Ha, ...ben de onlara yani biraz geç kaldınız ama... ...önümüzdeki senede aynı şekilde programlar devam edecek dedim... Ha, ...yani... E, ...herkes böyle bir şey arıyormuş resmen... Böyle bir durum var... Burada doğru söylüyor e, Kıvan... ...çünkü bizim şu anda... Zihinsel engelli olmayan başvurularımız e, zihinsel engelli başvurulara göre daha fazla. Dolayısıyla bizim engelli açımız var projede. Öyle ilginç bir durum yani. Anladım. Peki ya e, anladığım kadarıyla hani istediğimiz zaman gidip üye olamıyoruz. Hani belirli bir süresi var. Hani bir kayıt süreci var galiba. Evet. Onu şöyle açıklayayım. Biraz evvel söylemiştim dört tane program evet. size <gülüyor> izah etmiştim. Bunların üç tanesi okullarda. Takdir edersiniz ki bir okulda 20 kişiyle 30 kişiyle bir proje başlattığınızda her seferinde o okula gidip ekip olarak tek tek görüşemiyoruz. Dolayısıyla başvurular toplu bir süreç esnasında son başvuru tarihine göre alınıyor ve bizim belirlediğimiz günde okulla birlikte belirlediğimiz günde orada görüşmeler yapılıyor. Eğer ki biz arada almaya kalkarsak o zaman süreç çok büyük bir sekteye uğruyor ve uzuyor bizim sürecimiz. Bu nedenle böyle işliyor. Biraz da tabii Amerikan sisteminin getirdiği e, bir format bu. E, onlar daha basit ve kurallı şekilde ilerlerler. Biz de bu programda çok belirgin ve net kurallarımız var. Bas, başvuru süreçleri belli okullarda. Okulda açıldıktan sonra bir süre tanıyoruz. Tabii klasik e, Türkiye'de olduğu gibi son akşam e, bütün başvuran %50'si geliyor. Böyle şeyler istemiyoruz. <gülüyor> İnşallah ilk günden %50'si %60'ı gelir de e, sona doğru azalarak devam eder. Ama zamanla bunlar da düzelecektir. Ee, bu şekilde işliyor. Ha, dışarıdan bir vatandaş her zaman bize başvuruyor. Ama o başvuruları da görüşme gününü, yani başvurduğu gibi yapmıyoruz. Görüşme günü ilan ediyoruz o başvuru yapan hı hı. E, gönüllülere. Mesela Mart ayında vatandaşlık programı eşleştirmesi yapılacak. Biz Mart ayının diyelim ki 20'sinde bunu yapacağız planlıyoruz. Onun 15 gün öncesinde. ...gönülleri çağırıyoruz ve görüşüyoruz. Eşleştirmeye yakın görüşmemiz de çok önemli... ...çünkü biz de unutuyoruz... ...kiminle kimin eşleştirileceğini. Peki e, yani... ...bildiğim kadarıyla şu anda iki okulda... değil mi? İki okulda böyle evet. bir etkinlik var. Baş daha çok yayılmayı... ...düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir iki okul derken gene bu programla... ...alakalı bir lise programı... ...başlatıldı Best Buddies ...bir de üniversite programı. Lise programına ilk dahil olan... ...Kabataş Erkek Lisesi oldu... Kabataş Erkek Lisesi daha önce Türkiye İşitmengeller Vakfı ile de çalışma yapmıştı. Oradan tanıyorduk onları. Kabataş Erkek Lisesi'nin Kabataşlar Derneği'nde çok büyük desteği oldu. Dernek Başkanı Nabi Cücük başından beri bu projeyi okulda yer alması için çok destekledi. Ve 60'ın üzerine gönüllü başvurusu aldık ilk etapta. Ondan sonra ancak sayımız 23 civarında eşleştirmeye denk geldi. Kabataş Erkek Lisesi'ne başladık. Ondan sonra... Eyüboğlu eğitim kurumlarında başladık. Bunlar iki tane lise programıydı. Üniversite programının ilk, yani Türkiye'de başlattığımız üniversite programının ilk okulda Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Dolayısıyla lise düzeyinde iki tane okul, üniversite düzeyinde de bir tane üniversiteyle başladık. Ama şu anda yani altı aylık bir süreç kaldı okulların kapanmasına. Başka bir okul başvurusu almıyoruz. Sadece vatandaşlık başvurusu alıyoruz. Okulların işletme okullarda program işletmesi genelde Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık okulların ayı okulların başlamasıyla. Yani. Evet. O döneme denk geliyor. Anladım. O döneme denk geliyor. Tamam. Emre ve Kıvanç size dönelim. Siz anladığım kadarıyla zevkleriniz uyuştuğu için birbiriyle eşleştiniz. Aynı şeylerden hoşlandığınız için mi? E, genellikle o şekilde. yani <gülüyor> Soruyorum Emre. mesela ne dinlemeyi seversin? Benzer şeyler çıkıyor. Ne yemeği seversin? Benzer şeyler çıkıyor. Nelerden hoşlanıyorsun Emre? Biz de öğrenmek istedik. İyiyim. Sen misin? <gülüyor> şey, e, yapmaktan hoşlandığın şeylerden bahseder misin Aa, bize Emre biraz? İyi. Neden ne, hoşlanıyorsun? En, en çok hangi yemeği seviyorsun Emre? Tavuk. <gülüyor> İkinizi birbirinize bağlayan şey tavuk Tabii. yemeği olmuş. Başka? ilgi alan, birlikte yapmak isteyeceğin şeylerden bahseder misin bize? Birlikte moça gideceğiz. Emre... Çok istiyor ama biraz havalar soğuk şu anda. Evet. Havaların ısınmasını bekliyoruz Emre ile. Evet. Havalar ısınsın, maça gideceğiz birlikte. Tamam. <gülüyor> Onun dışında sinemaya gitmek istiyoruz. Emre korku filmini seyretmeyi çok seviyormuş açıkçası. Gerçekten. Bu gerçek mi? Evet. Ama cidden izliyor Yalnız başına mı izliyoruz korku filmi? İkimiz. İkimiz. <gülüyor> ama yanında Kıvanç olduğu sürece... Korkmaya gerek yok. Hı. Bir de şey oturdukları yere göre de e, yani yakın Hı. olmaları önemli. Çünkü mesela başvurularda şöyle bir şey oluyor diyorlar ki biz e, işte Tuzla da oturuyoruz. Ondan sonra engeli olmayan gönüllü. Diğer arkadaşımız Beşiktaş'ta oturuyor. E, diyor ki ben diyor Beşiktaş'a gelirim. E, Beşiktaş'ta olsa sorun değil diyor. Biz buna okey vermiyor. O e, olumlu cevap veremiyoruz çünkü bu iki kişinin de eşit faydalandığı bir program. Hı. Dolayısıyla ee, engelli gönüllü arkadaşımızın da gelebileceği bir nokta. O da gelecek, diğeri de gelecek. Çünkü bu bir koruma programı, bu bir yardım programı değil. değil. Bu bir arkadaşlık ve bir arada olma ve eğlenceli bir program. Ee, bir sosyal dahil etme programı bu. O nedenle bunlara dikkat ediyoruz. Siz galiba yakın oturuyorsunuz değil mi? Evet. Yani şöyle ki ben biraz uzakta oturmam ama gün içinde sürekli Ya uzakta değil mi? Şimdi doğru <gülüyor> şekilde eşleştirmiş olmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> ama sürekli yani Ailem uzakta oteliysem ama de. ben e, daha çok arkadaşlarımda kaldığım için hep Hı. İstanbul içindeyim. Yani yakınız. Peki bu güzel sohbeti o zaman kısa bir ara verelim. Müziğimizi dinledikten sonra tekrar devam edelim. Tamam. An yargılar demişken Nina Simone'un ''I wish I, I knew how it would feel to be free'' adlı şarkısını dinliyoruz. told in me I wish I could say all the things that I should say Say them loud Say them clear For the whole round world to hear I wish I could share all the love that's in my heart Remove keep us apart Bu güzel şarkıdan sonra tekrar sohbetimize devam ediyoruz. Ee, programın başında siz 7 tane başlığın olduğunu söylemiştiniz. Bunları hani hem tekrar sayarak hem de geriye kalan 3 başlığı da söylerseniz. Evet. Best Buddies Turkey programı e, uluslararası bir program dediğim gibi. Ve Türkiye bu programı işleten 50. ülke. Ve her ülkede bu program aynı şartlarda işletiliyor. Şimdi bu programın içerisinde yedi tane Yani Best Buddies Turkey'nin içerisinde yedi tane Alt program var Bunlardan üç tanesi okullarla ilgili Birincisi ortaokullarda Best Buddies Turkey Arkadaşlık Programı Liselerde Arkadaşlık Programı Ve Üniversitelerde Arkadaşlık Programı Bunun dışında dördüncüsü Vatandaşlık programı yani herhangi bir vatandaşımızın ya da kurumsal şirketlerin bize başvurarak Best Buddies Turkey projesinde gönüllü olmalarını içeren program. Bunların dördü arkadaşlık programı. Bunlardan bahsetmiştik. Geri kalan üç tanesi birincisi ambassador denilen ilham verici konuşmalar yapan e, zihinsel engeller. Bu arkadaşlarımız bazı toplantılarda ya da e, lansmanlarda kendi hayat hikayelerini kaşeleri karşında anlatarak ilham verici konuşmalar yapıyorlar. Böyle ambassador seçilen kişiler var. Türkiye'de henüz bu programı açmadık. Ama ileriki dönemlerde açacağız. İkincisi e-body yani internet üzerinden body olma. Bu da sadece Amerika'da kurulu bir sistem. Yani siz bir Amerikalı ile Türkiye'den Amerikalı bir zihinsel engelliyle Türkiye'den arkadaş olabilirsiniz ama e, Türkiye'de henüz bu sistemi kurmadık dediğim gibi çünkü bir robot denetleme sistemi var yazılanları denetliyor bir de üstüne manuel olarak ondan geçtikten sonra bireyler denetliyor bu programı ciddi bir altyapı ama Amerika'dan istediğiniz zaman badi olabiliyorsunuz son olarak da e, jobs yani işçilik programı e, birçok ülkede bu işletiliyor dinsel engellere iş bulan bir başlığı var. Ee, tabii bu 7 programda şöyle e, noktalamak isterim. Bütün programlara katılanlar bir senenin sonunda uluslararası bir gönüllülük sertifikası alıyorlar. Bu aslında çok değerli bir e, sertifika. Zira sizin e, uluslararası düzeyde gönüllü olduğunuzu gösteren ve e, birçok e, yeni iş kolunda ya da Yaptığınız çalışmada sizin için ayrıcalıklı olan bir sertifika biz bunu da tamamlayan hem zihinsel engelliye hem bu engeli olmayan gönüllüye bu sertifikanı veriyoruz. Yani aslında bir senenin sonunda biz başlarken bu program bitecek diyoruz ve bitecek dediğimizde sertifika ile bitecek diyoruz. Çünkü arkadaşlar tabii üzülebilirler program bitince ne olacak diye program bitiyor ondan sonra yeni bir gönüllü. Yani zihinsel engelli arkadaşımızla ya da bu engeli olmayan arkadaşımızla yeni bir gönüllü elde edebiliyor. Yani 5 sene programda yer alan bir kişi 5 ayrı arkadaş oluyor. Böyle bir şey. Yani aslında bittikten sonra siz direkt yeni biriyle eşleştirme yapıyorsunuz ama onlar görüşmeye devam edebiliyorlar. Evet yani biz oradaki sorumluluğumuz çıkıyor eşleştirme süreci hı hı. bitmiş kişiden. Yeni arkadaş istiyorsanız diye soruyoruz biz o eşleştirmeye devam etti Başka bir eşleştirme yapıyoruz. Peki programı kapatmadan önce ben tekrar Kıvanç ve Emre'ye dönmek istiyorum. Siz bu güzel arkadaşların hayatınızda ne değiştirdiğini ya da ne değiştireceğini düşünüyorsunuz. Biraz bahseder misiniz bize? Bence Emre biraz bahsetsin. <gülüyor> Neler yapacaksın şimdi? Neler yapmak istiyorsun? Ayın. Oyun. Oyun oynamak istiyorsun. Hmm. Maç. <gülüyor> Hangi takımsın sen Emre? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yisin. Hmm. Fenerbahçe maçına gideceksiniz birlikte. Evet. Başka neler yapmak istiyorsun Kvanç'la? Geze Gezmek yani. istiyorsun. Hı. Seni heyecanlandırdı mı bu program? Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi burada heyecanlı diyorsun onu söylüyorsun <gülüyor> İyi peki sen çok kısa sürede alıştın zaten stüdyoya. Burada da kalırsın sen ben sana söyleyeyim. Sonra. <gülüyor> Sonra. Peki sen Kvanç. Yani kafamda tabii ki de birçok şey var ama Emre ne tabii isteklenebilir. Sinemaya gideriz. Benim gibi özellikle ben Sinema gitmektense daha çok toplumun daha bulunduğu, ne bileyim, evet. kafeye gitmek evet. tercihim. İşin bu bu gitmek zaten. Evet. bu zaten. Ne değiştirdi sana böyle çok kısa süreli olsa da ne değiştirdi hayatında ve sence nasıl bir deneyim olacak senin için? Ben bir buçuk aydır böyle bir projenin içindeyim ve bir buçuk aydır bu tür insanları, daha çok bu tür arkadaşlarımızı tanıyorum. Hı hı. Benim hayatım herhalde bundan sonrası için... ...bütün insanları tanımak, bütün insanları daha farklı, yani fark etmek olacak. Peki, son olarak nasıl başvurulacağını soruyoruz. Evet. Kıvanç ve Emre gibi arkadaşlar edinmek isteyenler için. Evet, biz başvuruları bir okullardan alıyoruz. Yani bir ortaokulsanız, bir liseyseniz ya da bir üniversiteyseniz... ...bize doğrudan yazıp başvuruda bulunabilirsiniz. Bunlar üç tane okul programı için. Kurumsal programlar için şirketler bize başvurabilirler... Çünkü grup başvuruları bizim için daha kolaylaştırıcı ve daha kolay işletilebilen çalışmalardır. Onun dışında birey olarak da başvurduğunuzda gene süreciniz işler. Başvurmak için www.bestbuddesturkey.org adresinden öncelikle sitemizi ziyaret etmenizi orada da turkey@bestbodies.org adresine elektronik posta atmanızı rica edeceğiz. Bu postadan sonra size bir form gönderiliyor. O formu doldurmanız lazım. O doldurulan form üzerine siz Best Buddies Turkey ekibi tarafından aranarak davet ediliyorsunuz. Tekrar edeyim turkey at bestbuddies nokta org adresine elektronik posta atarak herkes bize başvurabilir. Peki çok güzel bir program oldu. Ve çok teşekkür ederim. Evet artık programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim size. E, son siz olarak de. ben e, bizim de... E-mail adresimizi vereyim. Sözküçüğün radyo at adresinden bize e maillerinizi atabilirsiniz. Bir sonraki pazartesi görüşmek, görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça